Ki o bundan uzaktır, kendilerine ise canlarının istediğini. Onlardan biri kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar.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 Cevrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbinden hak olarak indirdi. Andolsun ki biz onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapçadır.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 Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret, senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.